yekesür suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalıklarla böbürlenmek oyaladı sizleri ta boylayıncaya kadar kabirleri. Hayır, geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil. Sakının bundan. İleride bileceksiniz. Evet, evet. İleride bileceksiniz. Sakının bundan. Eğer kesin bir tarzda İlmel yakın bilseydiniz, böyle yapmazdınız. Siz cehennemi göreceksiniz. Evet, evet, onu mutlaka gözlerinizle göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.